999. konu, Muaz bin Cebel ve ailesinin vebaya karşı gösterdikleri sabır, Şam'da taun salgını oldu. Am İbnül As, bu veba bir azaptır. Ondan derelere, dağ eteklerine sığınarak kaçınız, dedi. Onun bu sözü Şurah bil bin Hasene'nin kulağına geldiğinde, öfkelenip, Am İbnül As yalan söylüyor. Ben Allah Rasulü'nün sohbetinde bulunduğum zaman, Am babasının devesinden daha şaşkın bir haldeydi. Kesinlikle bu veba peygamberimizin duası, Rabbimizin rahmeti ve salih insanların vefatıdır, dedi. Bu hadise Muaz'a ulaşınca, ey Rabbim, Muaz'ın ailesine bundan en yüksek payı ver, diye dua etti. Böylece Muaz'ın iki kızı öldü ve oğlu Abdurrahman da vebaya yakalandı. Muaz oğlu Abdurrahman'a, hak senin Rabbinden gelmiştir. Sakın sen şüphe edenlerden olma, dedi. Oğlu da, eğer Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Bundan sonra Muaz vebaya yakalandı, hastalığını ilk önce elinde duyduğu acıdan anladı ve, şu elim benim yanımda kızıl develerin hepsini Allah yolunda sadaka vermekten daha sevimlidir, dedi. Muaz, yanında ağlayan bir kişi gördü, niçin ağlıyorsun, diye sordu, o da, senden öğrendiğim ilim için ağlıyorum, dedi. Muaz ona, sakın ağlama, çünkü Hazreti İbrahim hayattayken, yeryüzünde herhangi bir alim yoktu, Allah ona ilim verdi. Ben öldüğüm zaman ilmi, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Selam, Selman-ı Farisi ve Ebu Derdadan öğren, dedi.